Allahu biallahi min shaitani ve nasaiinhu ve naslaafiru ve nasauzu ve min syiata amalina. ve men yudil falahatiyle. Ve işhedu anna ilahi llaahu wahtehu ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesaten bid'a ve kullu bid'atin ve kullu dalaletin finna. bizden olmayanlar şerhinde edep ve ahlak kitabına geçiyoruz bugün inşallah İbn Ömer radıyallahından gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Haya ve iman bir araya getirilmiştir. Bunlardan biri kaldırıldım mı diğeri de kaldırılır. Bunu sahip isnatla hakim, Şuabul İman da beyhaki, Ebu Nuaym Hilye de, Buhteri Buhdari, Musan Nefatlar yuvaletmişlerdir. İbn Ömer radıyallahu anhadan mevkuf olarak sahip isnatla, yani kendi sözü olarak da Bukhari, Edebil Mufritte, İbn'e bir şey, bir Musan Nefte, Ebu Musel Eşar radıyallahu anh'ten Taberani, Evsatta, Hatip Tarihte ve yine İbn Abbas, Enesim Malik, Ayşe radıyallahu da halanda. E farklı tarık bu hadis rivayet edilmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ve aleykümselam ve rahmetühu tebrikat haya ile imanı bir arada olduğunu, birbirine bağlı olduğunu, biri giderse diğeri de gider. Aleykümselamun aleyküm. Selam ve yani aslen iman sahibi bir kimse, mümin olan bir kimse yani şayet haya'yı kaybederse, haya şubesini yok ederse bunun arkasından imanda gider. Yani iman İmanı tutan şeylerden birisi Haya. Nitekim, Ebu Üreylü radıyallahu gelen genelde, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iman 70 küsur şubedir. Selam. Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm. selamun Bunun en üstünü, la ilahe illallah sözü, en düşüğü, yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmaktır. Ve Haya da imandan bir şubedir buyuruyor. Dolayısıyla bu önemli bir şube. Bu şubenin kaybolması e, yanında pek çok şeyle beraberini beraberinde götürür. Çünkü Haya Tek bir amel değildir. Bütün amellerle, insanın işlediği bütün amellerle alakası bulunan bir şey. Mesela gözün hayası olur, kulağın işitmenin hayası olur, konuşmanın hayası olur, insanlarla ilişkilerin hayası olur, yeme içmenin hayası olur. Yani haya çok geniş kapsamlı bir şey. O yüzden imanına bir araya bağlanmıştır. Bilerek batılı savunan Allah'ın gazabındadır. İbn-i Ömer anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, her kim şer'i cezadan daha hafif olan bir cezanın düşmesi için birine aracılık ederse Allah'a kendi mülkünde karşı gelmiş olur. Her kim şer'i cezadan daha hafif olan bir cezanın yani şer'i cezalar işte zina haddi, hırsızlık haddi, irdat haddi buna benzer ölümü veya el kesilmesini veya taşlanmayı gerektiren veya sopayı gerektiren bu cezalardan dahil olan bir cezanın düşmesi için e, aracılık ederse yani bazen yönetici veya kadı maslahat icabı olarak bir kimsenin işlediği bir suçtan ötürü naslarda hakkında mesela had cezası tayin edilmemiştir. Kadının hakimin 10 sopaya kadar ceza verme hakkı vardır. İşte böyle bir cezanın düşmesi için aracılık ederse Allah'a ait olan mülkte ona karşı gelmiş olur. Kim borçlu olarak ölürse ahirette ödenmesini dinar ve dirhemle değil, iyiliklerden karşı tarafa vermek veya karşı tarafın kötülüklerinden almak suretiyle yapar. Yani bu diğer bir hadiste mesela müfris kimdir bilir misiniz? O malı falan kalmayandır Allah'ın Resulü diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü hayır asıl müflis dağlar gibi amelleriyle gelir de, fakat şuna sövmüştür, şuna vurmuştur, şunun hakkını almıştır. Yani beşeri hukukla ilgili hukuksuzluklar işlemiş, haksızlıklar işlemiştir. Dolayısıyla kimlerin bu kimse üzerinde hakkı varsa bu türlü iyiliklerini hep bunlara dağıtır, dağıtmak zorunda kalır, bunlarla öder yani. Sonra diyor bu kimsenin diyor iyilikleri kalmaz. Bu sefer diyor e, üzerinde hakkı bulunan kişilerin kötülükleri, günahları buna yüklenir. Böylece diyor bu kimse cennemliklerden olur. Asıl müflis budur diyor. Yani aslında iyilikleri var. Bir sürü iyilik işlemiş ama haklar konusunda e, gevşek davranmış. Hakları eda etmemiş veya haksızlıklar yapmış. Bu sebeple de e, iflas, amelleriyle iflas etmiştir. İşte Dünyada borçlu olarak ölen ki borçlu ölmek de beşer arasında mali haklardandır. Bu şekilde ölen bir kimse yarın ahiret gününde bunu parayla artık kurtaramayacak. Ama iyiliklerinden o kimsenin alınır. bile, bile haksız bir davayı savunan kişi bundan vazgeçince kadar Allah'ın öfkesine maruz kalır. Bu ister resmi bir dava olsun... İsterse insanlar arasında mücerret iddiadan ibaret olsun. Bile bile haksız bir konuyu savunan bir kimse, yani haksız olduğunu bile bile bunda devam ederse, işte bu vazgeçinceye kadar Allah'ın öfkesindedir. Kişi Müslüman birine onda bulunmayan şeyleri söylediği zaman, bu sözlerinden dönünceye kadar Allah onu cehennem halkının irinlerinden oluşan çamur içinde bırakır. Bir Müslümana onda olmayan şeyleri söylediği zaman, ki buradaki ifade genel bakın. İster iyi şeyler söylesin, ister kötü şeyler söylesin. Bir Müslümanı onda olmayan hasletlerle övüyor. Veyahut da bir Müslümanı onda olmayan hasletlerle kınıyor. İftira ediyor. Bunun gibi şeyler. İşte o bu sözlerinden dönünceye kadar dönmesi bırakması değil. Mücerret bırakması değil. Çünkü Allah Azze ve Celle ayetinde bu gibi şeylerden tevbeyi tevbe edip ıslah ederlerse diyor. Mesela sen birilerine haksız şeylerde bulundun, söylemlerde bulundun. Bunu telafi edinceye kadar, bunu da telafi etmen gerekiyor yani. Diyelim iftira attıysan bunu aklaman lazım. Ben burada yanlış söyledim, yalan söyledim diyerek tev bunun tevbesi böyle olur. Bunu yapmadığı zaman işte Allah onu cehennem halkının irinlerinden oluşan çamur içerisinde bırakır. Bu hadisi sahih bir isnad ile Ahmet bin Hanber, hakim Ebu Davud ve tarihinde İbn Asakir rivayet ediyorlar. Yalan söyleyen, hainlik eden, sözünde durmayan münafıklara benzer. Münafıkların ayrılmaz sıfatlarından birisi de Allah, Resulü ve müminler aleyhine yalan söylemeleridir. Allah Teala münafıkun ilk ayetinde şöyle buyuruyor. Münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün derler. Allah da bilir ki sen elbette O'nun Resulüsün. Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir. Yani münafıklar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu söylediklerinde değil, yani bu söz değil yalan olan, bunu inanmadan söyledikleri için, yani kalpleri buna itikad etmeden dilleri böyle söylediği için Allah azze ve celle onların yalancar olduğunu bildiriyor. Yoksa mücerret ağızlarında söyledikleri şeyden daha doğru bir söz mü var? Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çok doğru bir söz. Ama Allah Azze ve Celle bu kimseye yalancı diyor. Çünkü kalpleri inanmadığı halde, fiilleriyle bu söylediklerini tasdik etmedikleri halde bunu söylüyorlar. Ve bundan başka ayetler de yalanın onların asla uzak kalamadıkları sıfatları, özellikleri olduğunu göstermektedir. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu onların en meşhur özelliği, alameti olarak saymıştır. Ebu Hureyre Radıyallahu an Nebi Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Münafığın alameti 3'tür Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenildiğinde ihanet eder. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani yalan malum, vaat ettiğinde sözünde durmaz. Yani bir söz söyler, şunu yapacağım der fakat bunu yapmaz. Yani söz veriyorum demesi gerekmez. Onu yapacağım dedim mi o zaten sözdür. Yani bunu söz veriyorum yapacağım. Böyle demesi gerekmez. Falan işi yapacağım dedim mi bu sözdür. Sonra bunu yapmaz. Bu münafıkı alametidir. Ve kendisine güvenildiğinde ihanet eder. Yani buna bel bağlanır. Bir iş ona güvenilir. Herhangi bir şey emanet edilir. Bununla da ihanet eder. Yani ne için bırakıldığına... Umursamaz, sorumsuz davranır. İşte bunlar münafıkların alametlerinden. İbni Amr radyalanmadan gelen rivayette dört şey kimde bulunursa katışıksız, halis bir münafıktır. Kimse bu hasletlerden kimde bu hasletlerden biri bulunursa bir tanesi bulunursa onu terk edinceye kadar onda nifaktan bir şube var, haslet var demektir. Kendisine güvenildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünü bozar ve düşmanlıkta haddi aşar. Düşmanlıkta hatta aşar. Ee, şöyle de açıklanmıştır bu eletteli hisam Bukhari müslüh ediyor buadesi de kişi dostken böyle bir kimse dostken onun kardeşinin arkadaşının bir sürü hatalarını görür bunların hiçbirisinde uyarmaz. ama bunları aklının bir köşesine yazar yani onda gördüğü olumsuzluklara rağmen ona iyi davranır güzel davranır hiçbir şey yokmuş gibi görmezden gelir. Hatta aleni işlediği şeyler bile olsa bu aldırmaz. Yani yeter ki arası iyi olsun, aramız iyi olsun diye de bunları yerinde söylemez. Ama günün birinde bunların arası açılır. Arası açıldığı zaman da ne gördüyse hepsini teker teker saymaya başlar. Sen zaten şöyle biriydin, sen zaten böyle biriydin, şu zaman bunu yapmıştın falan zaman bunu yapmıştın diye zamanında söylemediği, içine attığı şeyleri teker teker ayrılık gündeme gel zaman şey yapar. Yani bazen bunu işte taburama kadar geldi falan derler ya, orana kadar niye geliyor? Yani eğer bu uygunsuz bir işse, mesela idare etmek başkadır. Yani bir kimseyi idare edersin, idare etmek fazilettir. Ufak tefek hataları olur ama idare ettiysen o orada kalır. Yani günün birinde onunla menfaatlerin uyuşmadığı için ayrıldığında, bunu onun aleyhine biriktirip biriktirip çarşaf çarşaf sermek bu Müslümanların ahlakından değildir. Bugünlerde Müslümanların durumunu gözden geçirirsek yalanın haddinden fazla olduğunu görürüz. Baba, anne, oğul, memur, satıcı, müşteri ve diğer hepsi de yalanı öğreniyor. Bunlardan çok azı doğru söylüyor. Hatta insanlar bunlardan bazına karşı güvenini kaybetmiştir. Erkek ve kadın birbirine iman üzerine yemin ettiği halde doğru söylemez hale gelmiştir. Bu Müslümanlar için bezdirici bir felakettir. İbn mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Sizi yalandan sakındırırım. Zira şüphesiz yalan fücura götürür. Fücur yani büyük günahkarlık, sınır tanımaz bir günahkarlık. Fücura götürür, şüphesiz fücurda cennemi iletir. Kul yalan söylemeye ve yalana talip olmaya devam eder de, sonunda Allah katında kezzap çok yalancı diye yazılır. Bu Kavri ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Münafıklar bu sıfata hırs göstermeleri ve bunun peşinden koşmaları sebebiyle Allah katında çok yalancılar olarak yazılmışlardır. Hüsranlara anında, Zümer 60. ayetine bildirildiği gibi, Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün buyruluyor. Bu hüsranları kıyamet günde ortaya çıkar. Şüphesiz onlar ayetlerinde belirttiği gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlamışlardır. Şayet tasdik etselerdi kendiler için daha hayırlı olurdu. Yani münafıklar hakkında söylüyor bunu. Onlar Peygamber aleyhisselatü yalanlamışlardır. Halbuki dilleriyle Muhammed'in Resulullah diyorlar. Fakat amelleriyle yalanlamışlardır. Yani azaları dillerinin söylediği şeyi tasdik etmemiştir. Davranışları rafilleriyle yalanlamışlardır yalanlamışlardır. Yani bahsedilen yalan böyle bir yalan. Şayet tasdik etselerdi yani dedikleri şeyle amel etselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu. Onların insanlarla beraber konuştuklarında yalan söylemeleri sadece onlara hıyanet içindi. Etraflarındaki kimseler sadık niyetli olmalarına rağmen bilmeden onları tasdikleyerek o münafıkların tuzaklarına düşüyorlardı. Buna ancak kalpleri hasta olan ve konuştuğu yalanın nifakın esası olduğuna aldırmayacak kadar hafif akıllı olan kimseler cüret ederler. Nifakın yalan üzerine kurulduğu söylenmiştir. Bu yüzden Müslümanların yalandan uzak durmaları gerekir. Şabi Raymollah dedi ki, Yalan söyleyen münafıktır. Nifak üzerinde ısrar eden kimseye toplumun artık inanmaması gerekir. TB 94. ayetinde, Belki de 64 olsa gerek. Numarayı yanlış yazmış olabiliriz Tevbe suresinde. Boşuna özür dilemeyin, size asla inanmayız. Yani size inanmayacağız, artık yalanınızı anladık. Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Hainlik, ihanet ettiği emanet sadece ona emanet bırakılan eşyalar değildir. Namaz, oruç ve bunun gibi şeylerdir. Bu, İnanılan her şey hakkında, iman edilen her şey hakkında genel bir ifadedir. allah Teala'nın Enfal 27. ayetinde buyurduğu gibi. Ey iman edenler, Allah'a ve Resul'e hainlik etmeyin. Sonra bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Yani bu ayette e, emanete ihanet ile kastedilen şey iman esaslarıdır. Bak. Yani imanın kişiye yüklediği şeylere ihanet etmez. Vaadi yerine getirmemek ve ahdi bozmak. Münafıkların bugünlerde toplumda görülen özelliklerindendir. Vaatlerinde sadık oldukları değil, gevşeklik gösterdiklerini görürsün. Bu hususta şirketler, kurumlar ve başkaları eşittir. İnsanların bu işi alışkanlık haline getirdikleri söylenebilir. İnsanların çoğu sözünde durmama ve ahdi bozmakta devam etmeleriyle anlaşmalarına ve verdikleri sözlere aldırmama hususunda tecrübe kazanmışlardır. En acısı da Allah'ın ahdini bozmaktır. Bu nifakın ötesinde artık bir nifak yoktur.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 Evet, yani onların nifaklarını artık sabitledi. Kalplerini de sabitledi. Bunlar Allah bize lütfederse Allah yolunda sadaka vereceğiz dediler. Allah verdi onlara bu malı fakat infakta bulunmadılar. Harcamadılar Allah yolunda. Ee, ve bundan dolayı da kalplerine artık nifak, mührü vuruldu. Enes bin Maik radiyallahu anh'den Allah Resulü ve vesselam buyurdu ki Kıyamet gününde sözünde durmayan herkes için bir sancak bulunacaktır. Yani bir e, bu falancanın ihanetidir, katlılığıdır diyerek bir sancak dikilecektir diye gelir bazı hafızlarda. Bu hadis mütevatirdir. Aynı zamanda Ali radıyallahu anhu'dan, İbn Abbas'tan, İbn Mesud'dan, Muaz bin Cebel'den, İbn Ömer, Ebu Said el-Hudri, Ebu Reyre, Ebu Bekre, Ebu Derda ve Ayşe radıyallahu anhu'dan da gelmiştir bu. Yani Kıyamet gününde sözünde durmayan herkes için bir sancak dikilecek. Evet. Haset edenler kitab ehline benzer. Allah Teala Kur'an'da birçok yerde Yahudileri haset ile nitelemiştir. Bakara 109'da şöyle buyrulur: Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü, hasetten ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Nisa 54'te, ''Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar?'' buyrulmuştur. Ebu Üreri radiyallahu anh diyor ki, Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, ''Ümmetime ümmetlerin hastalığı isabet edecek.'' Dediler ki, ''Ey Allah'ın Resulü, ümmetlerin hastalığı nedir?'' Şöyle buyurdu, ''Kibir ve hakkı kabullenmeyip insanları hor görmektir. Çoklukla övünmek, dünya için yarışmak, birbirine buz etmek, Birbirine haset etmektir. Bunun sonucunda taşkınlık, sonra kargaşa, herç ortaya çıkar. Yani insanların artık birbirlerini öldürmeleri, birbirleriyle vuruşmaları. Bugün Müslümanların birbirleriyle savaştığı her yerde bu illetleri görürsünüz. Yani güya işte İslam için savaşma bu bahanedir. Yani bu savaşı başlatabilmek için bir bahane haline getirilmiştir. Cihat ismi kullanılmıştır bu şeyde. Fakat bunların arkasında daha başka şeyler vardır. Adam mesela e, senelerce bu Arap Baharı dedikleri e, hareketlerin olduğu ülkelere bakarsanız yani İslam'la ilgili herhangi bir şey yok. Senelerdir yok. Ama insanlar ne zaman ayaklanıyor? Ekmekleriyle ilgili, ekonomileriyle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman ayaklanıyor. Ve bu ayaklanmanın başlangıcı Tunuslu birisi kendisini yakıyor. Yani Allah'a isyan içeri bir fiille başlıyor ve bu İslami söylemler ile yapılmaya başlanıyor. Yani gayri İslami, demokratik mitinglerle İslami bir işte cihad olduğu söyleniyor bunda ve kitlelerin işte zulme susmayın, ayaklanın, zulme susan işte dilsiz şeytandır gibi söylemlerle halkı galeyana getiriyorlar. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zalim yöneticilerin geleceğini bildirmiş ve onlara sabretmeye emretmiştir. Çünkü onlara sabretmezseniz eğer bir kere böyle bir yöneticinin başta bulunması demek, yani zulmeden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen dolayısıyla, böyle zalim yöneticilerin başta bulunması demek o halkın Allah'ın indirdiklerini terk etmiş olmasından dolayıdır. Yani halkta Allah'ın kitabından, Rasulün sünnetinden yüz çevirme olduğu için bunlar musallat edildi. Bunun yolu da onu devirmek değil. Onu devirirsen e, yırtık daha da büyür. Asla hakikate asla dönemezsin. Yani kitap ve sünnete asla dönüşünde mümkün olmaz. Çünkü ümmetimin arasında kılıç bir kere girdi mi, kıyamet gününe kadar kaldırılmaz buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Ve bu fitnelerin başlamasından sonra da e, hiç iç acıcı şeyler söylemiyor Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Yani İyi şeyler değil bu olanlar. Ama sabretme emrediyor. Eğer bu yapılırsa, yani kişi sabretmekle beraber kitap ve sünnete göre Allah'ın dinine insanların e, intibak etmesi, yaşamlarına geçirmesi gerçekleşirse o toplum e, Allah'ın indirdiğini kendi aralarına hükmeder hale gelir. Dolayısıyla başlarındaki idarecilerde mecburen o topluma göre olmak zorundadır. Allah Azze ve Celle ümmetlerin fesada uğramasından sonra çözümü Resulünün dilinden böyle açıklamıştır. Kim bundan başka bir yol ararsa hisler tamahsini gösteriyor genelde. İşte ayaklanalım. Tıpkı bugün bazı hilafet davetçilerinin yaptığı gibi biz önce bir halifeliği kuralım. Ondan sonra Allah'ın indirdiklerinin uygulanmasına, detaylarına geçeriz gibi şeyler söylüyorlar. Ve Allah'ın emirleri, Rasul'ün emirleri ve yasakları hep ikinci plana atılıyor. Yani uygulanan şeyler değil. Bu sebeple adam cihattan bahsediyor ama Allah'ın dini kendisi uygulamıyor. Mesela sakalını kesiyor fakat cihattan bahsediyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekten bahsediyor. Pantolon giyiyor ama Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekten bahsediyor. Hanımı açık Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekten bahsediyor. Bunun gibi hilafet, sevdalar çok. Yani gayrimeşru bir hayat yaşıyor ama işte biz hilafet Hizbut Tarir bilmem ne böyle davaların davetçisiyiz diyor bu yolda e, milyonlar kazanıyor oraya harcıyor icabında hapse bile giriyor samimi ama hangi yolda samimi Allah'ın yolunda değil Allah'ın yolunda ise samimi olan çok az niye çünkü Allah'ın yolunda olanla şeytan bir başka uğraşıyor bunu zaten şeytan saptırmış batıl bir yolda samimiyet gösteriyor yani Allah'ın ve Rasul'ün yolu olmayan bir yolda gayet samimi hareket ediyor. Şeytan çünkü oraya gaz veriyor. Tıpkı Seleften birisinin söylediği gibi iblis insana tek bir kötülüğü işletmek için, yani gayesi bir tane kötülük işletmektir. Ona 99 hayır kapısı gösterir diyor. Yani yaptığı şeyi hayırlı gibi zannettirir. Hayırlı yönlerinden bakar. Ama gayesi tek bir kötülüğü yaptırmaktır. Yani bir o bir kötülüğü hayır gibi gözüken Başka süslerle süsler. Fakat onun içine girdiğinde aslında sen şer işlemiş olursun. Hayır yaptığını zannettirir kendisine. Aslında böyle insanlar şer yaptığını bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle afakta ve enfüste delillerini gösterendir. Husse Suresi 3. ayetinde bildirdiği gibi. Allah afakta dış alemde delillerini gösterdiği gibi enfüste de kişilerin, insanların iç alemlerinde de delilleri gösterecek bir yetenek yaratmıştır. Fıtrat dediğimiz, vicdan dediğimiz veya diğer ifadeyle. Kişi bazen yaptığı şeyin arkasında çirkinlik olduğunu da bilir de bunu diliyle güzel şeylerle süsler. Bunun güzel yönlerini ele alır. Çünkü eğer o hakikate karşı samimi olsa onun üzerine bina ettiği pek çok şey vardır. Bunların elden gitmesine katlanamaz. Ve dini söylemler kullanır sana karşı. Mesela şöyle düşünün. Eee Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Mekke döneminde işte sahabelerden pek çoğu bir takım işkenceler altında Müslüman oldular. Bunların bazı annelerinden, babalarından sırf Müslüman oldukları için eziyetler gördüler. Bunlar bu eziyetleri aldırmayarak annelerine, babalarına Allah'a isyan yolundaki yani dinden dönme ile ilgili emirlerine isyan ederek, Allah'a itaat ederek Müslüman oldular. ...ve direndiler. Bu böyle, bu güzel bir örnek değil mi? Bunun güzel örnek olduğunda hiç şüphe yok. Şimdi... ...bu asırlarda... ...yani gördüğümüz tablo... ...adam gayrimeşru bir hayat yaşamış... ...gençlik zamanlarına kadar... ...yani 19, 20, 25, 30... ...bu yaşlarına kadar... ...gayrimeşru bir e, hayat yaşamış. Ve ailesiyle böyle... ...hangi sebepten böyle olmuş... Gayrimeşru yollara gittiği için yani anne babaya meşru olan konularda da itaatsizlik ettiği için arası böyle olmuş. Şimdi bu adam Müslüman oluyor. Tevhidle tanışıyor. Dinle, diyanetine dikkat etmeye başlıyor. E dinini yaşayınca ailesi işte farklı bir din görüyor şimdi. Atalardan, gelinmekten gördüğü dinden farklı bir din görüyor. Bundan dolayı buna da tepki gösteriyor. Yahu Müslüman olacaksın öyle Müslüman olma da böyle Müslüman ol. Yani sağa sola et diye sütleye karışma. Böyle bir alternatif sunuyorlar şimdi bu gence. Böyle olunca bu genç dini hamasetle, dini gayretle şeytanın da amacı tam bu noktalardan yakalamaktır insan zaten. İşte benim dinime düşmanlık ediyorlar falan filan diyerek zaten böyle olan hatları bu sefer tamamıyla din namına farklı bir kanala geçiriyor. Anne babaya itaatsizliği de meşrulaştırıyor böylece. Yani anne baba Neye karşı? Bunu iyi tarif etmek lazım. Yani kişi güzelce Müslüman olmalı. Anne babaya itaatinde dinde önemli bir yeri var. Yani gayrimeşru konularda seni engellediği için sen ailenle bozuşmuşsun. Dünyalık bakımdan geçimlerin böyle olmuş. Sen bu geçimini, bu şekildeki geçimini anne babayla ilişkiyi gayrimeşru sebeplerinden dolayı koparmanı bu sefer Müslüman olduktan sonra İslam namına yapar hale geliyorsun. Bu bir saptırmadır. İblisin bir saptırmasıdır. Bilakis burada sanki annesi babası hiçbir şey bilmiyormuş gibi bak ben tevbe ettim. Evet böyle böyle yanlış işler yaptım. Bana aklınızı helal edin. Fakat ben böyle bir yol tuttum. Dinim bu, imanım bu, inancım bu. Bu konuda dinimden dolayı bana düşmanlık etmediğiniz sürece ben size e, itaatkarım. Ne söyleseniz, başım gözüm üstüne. Ve dünyada iyi bir geçim vardır. Ta ki gerçekten dininden dolayı düşmanlık söz konusu olmadığı sürece. Bunun ayrıntıları var. Ama biz burada savsaklama yönteminden, yani iblisin olayı savsaklatma yönteminden bahsediyoruz. Şimdi sahabeden bu örnekleri alıyor. Sahabeden bu örnekleri alıyor. Kendisinin anne babasına olumsuz, ters bozuk davranışlarını bu sefer İslam namına yaptığını lanse ettiriyor. Halbuki o sahabeye baksa onlar anne babalarıyla karşı karşıya gelmeden önce ilişkileri nasıldı? Yani bunlar müşrik iken, şirkliğine mensuplarken anne babalarıyla araları gayet iyi. El üstünde tutuyorlar, kokulayı sokağa salıyorlar, en güzel kıyafetleri giydiriyorlar. Böyleyken Sırf din ayırıyor yani anne baba her türlü iyiliği yapıyor ama tek bir şartta müşrik olacaksın onlar gibi. Din giriyor araya, tevhid giriyor. Sırf tevhidden dolayı anne ile baba, babayla evlat, annesiyle evlat bu yüzden ayrılıyor. Yerine göre babasının kellesini getiriyor bu sahabe. Neden? Çünkü araya dinden dolayı bir düşmanlık giriyor. Dini yaşamaktan dolayı. Mesela adam hırsız, madde bağımlısı, yani madde bağımlısı, gayrimeşru yollar var, hırsızlık da var. Şimdi tekfircilerle tanışıyor, tekfirci bir gruba dahil oluyor, tevhid namına bunları verelim. İşte La ilahe illallah, işte La ilahe İllallah'ın ince bir sürü şartları var. İşte nazar boncuğudur, şudur budur, bir bakıyor ki bu toplum bu hurafelerin içine girmiş. Tamam, zaten bunlar müşrik Diyor, o toplum böyle şey yapıyor. Yani dün hırsızlık yapıyordu, gayri meşru Bunun haram olduğunu bilerek. Haram olduğuna, yani hukuksuz olduğuna, yani vicdanı rahatsız ola ola yapıyordu. Bu vicdan herkesle var. Vicdanı istemeye istemeye, o vicdanla muhalefet ede ede bunu yapıyordu. Şimdi din namına, güya tekircilerin sunduğu sahte bir din namına, bu sefer bunu din namına, yani helal sayarak yapıyor. Onların malı bize ganimet, onlar müşrik, vesaire vesaire. Yani iblisin bu tip yolları var. Batılı ne yapıyor? İslami göstererek yapıyor. Zannetmeyin ki bu adam artık bunu helal saydığı için rahat rahat yapıyor. Aslında rahat falan değil. O enfüsteki, nefislerin içindeki rahatsızlık Allah'u Alem hep var. Ta ki gerçekten kalbi küfürle, nifakla ee, mühürlenmediyse. Bu rahatsızlık olur. Bu rahatsızlığa rağmen da devam eder bu yönlü. Fakat bu yaptığı çirkinliği bu sefer yeni bir kılıfta sunar. Dün gerçekten de hırsızlıktı. Dün gerçekten de yağmaydı. Hukuksuzluktu. Ama bugün artık İslami. Onların malı bize helal. Kadınlarına bakar, zina yapar. Onlar cariye. Bu artık İslami bir söylem altında yapıyor bunu. Canakıyar cihat. Bunun gibi. Yani şeytanın bu yönünü saptırmalarına dikkat etmek lazım. Yani bazen hak gibi gösterip de aslında batıl bir şeyi süsleyebilir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam bunu şöyle anlatıyor. Ümmetlerin hastalıkları daul ümem. Benim ümmetime isabet edecek. Neymiş bunlar? Kibir ve hakka kabullenmemek. Kendi üzerinde bulunduğu şey hakkında yol hakkında o kadar kibirli ki kendini beğenmiş ki kendisine hak gelse de kabul etmiyor. İnsanları hakir, hor görmek. Hak eğer kendi kafasına göre, kendi hevasından hareket edenlerdense kabul eder. Öyle değilse onları hor görüp kabul etmez. Çoklukla övünmek. Bu ümmetlerin geçmiş ümmetlerin hastalığından demek ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetime de bulaşacak bu. Hep çoklukla övünmek. Siz işte sünnete göre namaz kılan kaç kişisiniz şurada? Bu kadar insan yanlış mı yapıyor? Aynı Firavun'un Musa Aleyhisselam'a söylediği gibi. Senin söylediğine göre o zaman bu kadar gelmiş, geçmiş insanların durumu ne olacak diyor Firavun. Çokluklarla övünmek. Dünya için yarışmak, birbirine buğz etmek, birbirine haset etmek, kıskançlık. Yani Allah'ın e, sana lütfetmedi halde veya sana lütfetse bile seninle beraber başkasına da lütfetti. Veya başkasına seninkinden daha fazla lütfettiği bir şeyden dolayı, nimetten dolayı kıskançlık, haset etmek. Bu din de olabilir, dünyada olabilir. Allah birisine senden fazla daha e, ilmi, imkanlar vermiş olabilir. İmanını gerçekleştirme yönde imkanlar vermiş olabilir. Buna kıskançlık göstermek, haset etmek, gıpta etmek demiyorum bak. Kınanan Kıskançlık, kardeşindeki nimetin alınıp sendekinin baki kalmasını istemektir. Veya sana geçmesini istemektir. Ama övülen kıpta ise dini konularda olur. Mesela Allah birisine mal vermiştir. Sen dersin ki, ya Rabbi bana da bunun gibi mal verseydin ben de onun gibi Allah yolunda harcardım dersin. Ama ondaki nimetin zevalini istemezsin, bu kınanmaz. Allah birisine ilim vermiştir. ''Ya Rabbi bundaki ilim gibi, bundaki anlayış gibi bana da verseydin, ben de senin yolunda keşke böyle çalışsaydım, bu imkanlara ben de e, sahip olsaydım da, sana kulluğumu artırsaydım dersin, bu da sorun değil, bu da övülmüştür.'' Kıkıp da iki şeyde olur diyor ya Allah Resulü, bu gibi şeyler. Birisine ilim vermiştir, birisine mal vermiştir, bu ikisini veriyor ama ikisini de Allah yolunda kullanma. Bu ne zaman kınanan bir haset olur? Bu ne zaman kınanan bir haset olur? Ondaki nimetin zevalini istersen, bundan dolayı o kimseye bir işte soğukluk, o kimseye karşı bir düşmanlık, onda işte insanların ona işte senden daha fazla saygı göstermesi veya senden daha fazla yönelmesi gibi şeylerden dolayı rahatsız olursan, bunu istemez hale gelirsen, bu artık kınanmış haset durumuna düşer. İşte birbirlerine. Haset etmek, geçmiş kavimleri helak eden şeylerden birisi bu ümmete de isabet edecek buyuruyor. Bunun sonucunda da taşkınlık. Yani artık hukukların tanınmaması ve kargaşa, herç, birbirini artık öldürmeye varan fitneler girecek diyor. Yine Zübeyir bin Avvam, radiyallahu anhümden an, gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sizden önce ümmetlerin hastalığı sizin içinize girdi. Haset ve boğuz. Buz o tıraş edicidir, dini tıraş edicidir, saçı tıraş edici değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nefse elinde olana yemin olsun ki birbirinizi sevinceye kadar iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şey size bildireyim mi aranızda selamı yayınız. Bunda hasen bir senetle Tirmizi, Ahmet, Abdurrazak ve Bezar rivayet etmişlerdir. Birbirinizi sevinceye kadar iman etmiş olmazsınız. E, tıpkı şu hadiste geldiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir, e, bir, sizden biriniz kendisi için istediği hayrı, iyiliği kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Kendin için ne hayır istiyorsan işte Müslüman kardeşin de bunu istemedikçe iman etmiş olmazsınız. Diğer bir ifade de kendi için istemediği kötülüğü yani kendine isabet etmesini istemediği bir kötülüğü Kardeşi için de istemiyor olmadıkça iman etmiş olmazsınız. Yani işte birbirinizi sevinceye kadar iman etmiş olmazsınız ifadesi böyle bir şey. Bu o kadar önemli ki Allah Azze ve Celle herkesi bağışladığı gecelerde mesela bazı yarat gecesi gibi bir gece hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kutsi olarak böyle buyuruyor Allah Azze ve Celle'den naklet. Bu gece bir kişi, iki kişi, Allah'a ortak koşanla bir kişi daha var. O da kin sahibi olan, yani birbirine küs olan iki Müslüman. Bunlar diyor, birbiriyle barışmadıkça diyor, şirk koşanla bu ikisi dışındaki herkes bağışlanır. Ama bu ikisi birbiriyle barışmadıkça bağışlanmaz. Yani şirk koşanı geçtik. Müslüman olan bu iki kişi Müslüman olmasına rağmen veya şer'i meşru bir sebep olmamasına rağmen nasıl küs durur? Mesela bir bidat veya aleni işlediği bir fısk veya birinin işlediği küfür şirk gibi. Biz şirki devre dışı bıraktık burada. Müslüman olanlardan bahsediyoruz. Bir Müslüman bidat veya aleni fısk dışındaki başka bir sebeple 3 günden fazla küs duramaz. Caiz değildir. İki Müslüman diyor yolda karşılaşır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birbirini tanıyan iki Müslüman biri kafasını tarafa çevirir birisi o tarafa çevirir yani dargın oldukları için. Üç günden fazla küslük olamaz diyor. Bu iki kişiden diyor hangisi diyor selama önce başlarsa diyor fazleti o kapmıştır diyor. Hangisi önce selam verirse. Yani dünyalık bir sebepten dolayı bunlar küsmüşler. Dargınlık girmiş aralarına. Bunlardan hangisi önce selam verip yani bu küslüğü kaldırmak için hareket ederse fazleti o kapar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aksi takdirde bu olmazsa, hakimde, e, müstedireyinde e, daha tehlikeli bir rivayet var da, şu an tam lafzı hatırımda değil. Yani küs kalmanın tehlikesiyle alakalı. Yani o kadar ciddi bir şey ki, bir şey koşan bağışlanmıyor. Bir de birbirle şer'i bir sebep olmadan küs duran kişi. İki kişi. İkisi de bağışlanmıyor. Hadi biri bağışlanmıyor. Öbürü niye? Öbürü de barış için bir şey yapmadı. Hani yapmış da diğeri kabul etmemişse bundan vebal gitmiştir. Öbüründedir vebal. Yani bu barış için selamı verdi, barışmak istedi. Ama o oral olmadı. Kim küstü uzatıyor, devam ediyorsa vebal bu sefer 10 üzerine kalır. Berkinde kalmaz. Bu tehlikeli bir ifade aslında. Birbirinizi Allah için sevinceye kadar iman etmiş olmazsınız. Bakın o işte benimle barışmıyor, ben de o zaman barışmam diyemiyor bir insan. Niye? Çünkü Allah bunun kendisine imana bağlamıştır. Yani o iman etmiyor, imanın gereğini yapmıyor, o zaman ben de yapmam diyemiyorsun. O sana ediyor imanına muhalefet ediyor değil mi? Yani Allah'a imanına muhalefet ediyor. O bana böyle ediyorsa ben de onunla ne konuşacağım dersin, konuşmazsın. İşte bu ne oluyor? O iman etmiyorsa ben de iman etmiyorum demektir. Allah bunu kendisine iman ile bağlamıştır. O yüzden şirkle beraber zikrediliyor. Dikkat edin. Yani sen sevginde özgür değilsin. Kalbinin şu fiilinde azalarına silah ettirdiğin bu fiilinde sen özgür değilsin. Sevgin Allah için olmak zorunda. Eğer Allah izin veriyorsa ona küstürmana o yüzden biz bidat elini, aleni, fıskı yani meşru bir sebebi zikrettik. Eğer Allah izin veriyorsa Allah'tan gelen bir sebep varsa o müstesna tıpkı Kâb bin Malik radiyallahu anh'a Tehlik harbine katılmadığı için 50 gün boyunca bütün sahabelerin, akrabalar da dahil olmak üzere yüzüne bile bakmamaları gibi, selam vermemeleri gibi. Bu meşru bir sebepten dolayı Allah'tan ve Resul'ünden gelen bir izinle, yine bir daha elimne böyle bir tavır takınılması emrediliyor Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Veya açıktan güneşlerine İbn Mes'ud yalandan gelen rivayette asık surat gösterilmesi emrediliyor. Bu ayrı. Böyle bir sebep yok. Dünyalık. Şuna dikkat edelim. Yani az önce bahsettiğimiz şeytanın hilelerine dikkat edelim. Senin kardeşinle küslüğün aslında dünyalık bir sebebe dayanıyor. Ama sen bunu o zaten bidatçıydı. Bidatçıya Bidatçı selam vermemek lazım diyorsun. Bu sefer bu nasılları burada kullanıyorsun. Bu ayrı bir vartası iş. Yani şeytanın oyununa gelmemek lazım. Gerçekten bizim küslüğümüz Allah ve Resulü için mi? Yoksa bizim nefsimizin bu işte bir payı mı var? Benim nefsim e, tabiaten falan kimseyi sevmiyordu. O da zaten işte tevil edilebilir bidatı var. Bidatçı veya günahkar. Günah olmayan hanginiz vardır? Ama burada e, konması gereken tavır, mesela günahkarı tayin etme, bidat ehli olan kimseyi tayin etme, fertlerin her birine de böyle boş bırakılmamıştır zaten. İlim ehliyle beraber hareket etme tavsiye edilir. Çünkü bu umumi bir hükümdür. Falanca bir kimsenin, muayyen bir şahsın bidatçı olduğuna hükmetme umumi bir hükümdür. Bu yüzden ilmehliyle birlikte hareket edilmesi gerekir. Bu kişiyi de korumaya alan bir emniyet subabıdır adeta. Yani ben Allah için düşmanlık ne derken nefsin burada payımı kendi e, aleyhime bir pay sebebiyle e, benim aleyhime kullandırmasın. Bunlara dikkat etmek gerekir. <gülüyor> <Erham> <gülüyor> Gösteriş, rüya yapanlar münafıklara benzer. Onlar dıştan istikame sahibi gibi gözüküp içlerinde küfrü sakladıkları için dışları içlerine uymaz. Bu dış görünüşleri Allah için değil, insanlar içindir. Zira onlar iç alemlerine Allah için bir değer vermezler. Allah için ibadetti, ibadette ihlaslı olmadıklarına göre bu, in, bunu insanlar için yapmış olurlar. İnsanlar için namaz kıldıkları zaman bunu güzelleştirirler. Buna şey de dahildir. İşte insanların yanında onlar nasıl namaz kılıyorsa öyle namaz kılın. Yalnız kaldığınızda sünnette nasıl biliyorsanız öyle kılın diyor. İşte camilerde namaz kıldığınız zaman ellerinizi kaldırmayın ki fitne çıkmasın diyorlar. Bu şirke davettir. Yani bu riayi falan geçti yani. Açık açık şirke davettir. Sen o namazı insanlar için kılıyorsun. İnsanlar bensin diye kılıyorsun. Namaz Allah'ın, Allah için yaptığın bir ibadet. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı. Neydi hakkı? Muaz bin Cebel'in hadisinde. Hiçbir şeyi ortak koşmadan yalnız Allah'a ibadet etmeleridir Allah'ın kullar üzerindeki hakkı. Sen bir sürü ortak etmiyorsun. Koskoca cami cemaatini ortak ettin gitti. Bir de şu var. Allah bu namazı beğenmeyecek. Çünkü Resulü ile gönderdiğine uygun değil. Sen de bunu biliyorsun. Hadi insanlar bilmiyor olabilir. <gülüyor> Allah bu namazı senden kabul etmeyecek çünkü iki tane kabul şartı var dedik ki üstüne basa basa. Birisi ihlas, sadece Allah için olması. Bak Allah için olması gidiyor burada. O ibadetin ihlası gitti. İnsanlar bensin diye yapıyorsun. İki, Resul'e ittiba, sünnete uygun olmaz. Onu da kaldırdın. Allah kabul eder mi böyle bir namazı? Allah'ın kabul etmeyeceği bir namazı bu sefer insanlar kabul etsin diye yapıyoruz. Bu şirkin ta kendisidir Allah korusun. Ve bunu tevhid davetçisi adına kullanan şeytanlar yapıyor. İnsanların yanında onlar gibi namaz kılın da fitne çıkarmayın. Bakın fitne. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de tabir ettiği fitneyi de tam tersi bir şekilde açıkladı. Fitneyi. Onun emrine, Resul'ün emrine aykırı hareket edenler bir fitneye uğramaktan, yahut can yakıcı bir azaba düşmekten sakınsınlar. Yani fitne Resul'e muhalefettir. Yani fitne, bu toplum fitnenin içerisindedir. Sünnete uygun namaz kılmadıkları sürece. Onlar zaten bu fitnenin içerisindedirler. Onlar bu fitneye düşmüş, sen fitne çıkarmamak için sünnete uygun hareket etmeyecekmişsin. Yani gerçekleri böyle ters yüz eden, bunlara deccal denilir. Deccal'in kelime manası hak ile batılı ters yüz edendir, karıştırandır. Bunlar bu deccalli yapıyorlar. Hak ile batılı tam tersi gösteriyorlar. Tevhid diye şirki, şirk diye de tevhidi anlatıyorlar. Maalesef. Bu şekilde her ibadetlerinde Allah'ın rızasını değil, insanların memnuniyetini gözetirler. Bu yüzden Allah Azze ve Celle pek çok ayette onların amelleriyle dünyayı talep ettiklerini anlatmıştır. Dünyayı istiyorlar. Evet, Nisa 142. ayet. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az zikrederler. Eğer onları gören kimse yoksa ibadeti terk ederler. Ne yatsı namazına ve sabah namazına, ne, ne sabah namazına katılmazlar. Bu onlara ağır gelir, yatsı ve sabah namazlarına. Kur'an okuyucular veya hafızlarına gelince, eğer bu işi İnsanlara gösteriş ve duyurma için yaparlarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu kınamasına ve sakındırmasına dahil olurlar. Ümmetimin münafıklarının çoğu Kur'an okuyucularıdır. Kârilerdir. Bu hadisi Sahip isnadla İbn Amr'dan radiyallahundan Ahmet bin Âmir tarihinde Buhari, İbn Bişeybi, El İbane'de İbn Battah, Zü'lü'de İbn Mübarek rivayet etmiş. Uhbe bin Âmir radiyallahundan Hasan bir isnad ile Ahmet Taberani Hatip Ruyani ve İbn-i İsmail <gülüyor> radiyallahu Anten Taberani Şurahbil bin Yezid el-Meafir <gülüyor> radiyallahu anh'den Beyhaki Şuabul İman'da rivayet etmişlerdir. Yani mütevâtire yakın. E, dört tane tarih oldu. Biraz daha detaylı araştırılırsa daha fazla tarik çıkabilir bu rivayetin. Ümmetimin münafıklarının çoğu Kur'an Kur okuyucularından, Kur'an hafızlarından olacak diyor. Şimdi e, bu Begavi diyor ki, bu ameldeki ihlasa şirk katmaktır diyor. Ameldeki ihlasa şirk katmak. Yani ortak koşmak. Şimdi mesela kişi Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki tegannisiz bir Kur'an okuyuşuyla okusa veya ezan okusa kimse beğenmez. Yani tegannisiz okuduğu zaman... he beğenmezler. Niye? Çünkü işte Abdurrahman Sadyen gibi, Abdus Samet gibi münafıkların okuyuşları bunların daha çok hoşuna gidiyor. Musiki makamlarla okuyorlar. Mısır'da öğrenilenlerin çoğu 7-8 makam üzere Kur'an öğreniyorlar. Bugün işte insanların, meşhur hafızların mesela internette arayın tegannisiz bir Kur'an-ı Kerim şeyi, okuyuşu bulamazsınız. Çok zorlanırsınız yani. Hepsi Muziki makamlarına göre okuyor. Niye? Çünkü başkası para etmiyor, prim yapmıyor. imamlığa geçirmiyorlar, belli yerlere getirmiyorlar. Çoğunluk e, itibar etmiyor. Muziki makamlarına göre oku, Okurken müzik dinler gibi sanki haşa. Adam YouTube'da koymuşlar. E, ben o kadar şeyini bilmiyordum. Yani bu kadar e, muziki makam bilgimiz olmadığı için. Adam Fatiha suresini, e, Arapça konuşuyor. Khatia suresini ilk önce işte bir Rast makamından okuyor. Allah Allah. İmamların çoğunun okuduğu bu. Gitti. Böyle olmayacak demek ki diyorsun. Müziği makam bilmiyoruz yani nedir bunlar. İşte bir Hicaz makamında okuyor. Ha, bunlar da gitti. Uşak makamında okuyor. Bunlar da gitti. Arkadaş bizim bildiğimiz bütün okuyuşlar bu makamlardan biri. Düz okuma Cık. Düz okuma artık yani tabiatlarımız o kadar değişmiş ki her taraftan dinleye dinleye sağdan soldan yani düz okumayı beceremiyoruz artık makama kayıveriyor yani bu bilinçaltına girmiş bir şekilde ve sen bunu yapabilirsen bu büyük bir yetenek aslında artık şu zamanda pekannisiz Kur'an okumak büyük bir yetenek pekannisiz bir ezan okumak büyük bir yetenek o hale geldi şu an Kimsenin beceremeyeceği bir şey. Okullarda, medreselerde öğretilmeyen bir metot artık bu. Böyle olunca, insan samimi bir şekilde, manasını düşünerek, Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır diyerek, Allah Azze ve Celle ile kelam ediyormuşsun gibi, hadis de öyle demiyor mu? Rabbi konuşmak isteyen Kur'an okusun. Sen Rabbinle konuşuyorsun. Rabbinle konuşur gibi Kur'an oku. Böyle düşün, oku. Böyle olduğu zaman, yani iyi bir konsantrasyon istiyor yani tegannisiz bir Kur'an okumak. Bunu becerebildiğin zaman artık hiçbir sanatçının beceremediği şekilde Kur'an'ı okuyorsun. Ama bunu kimse beğenmiyor. Bırak Allah beğensin. Bak ihlas için büyük bir fırsat. Kıraati ihlas yapmak için büyük bir fırsat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ''Ümmetimin münafıklarının çoğu Kur'an okuyuculardır.'' Bu sadece okuma sebebiyle değil, okuma şekilde değil. Para için okurlar. Adam hayattayken kimse ona Kur'an okumaz. İşte hafızlar toplanıp da buna gelip Kur'an okumazlar. Ama ölüsü olur gelirler bir Kur'an okuyalım acaba abi Ölünün için. 5-6 tane hafız gelir. Hayattayken okumuyordunuz. Çünkü hayattayken okudunuz para etmiyor. Öldükten sonra artık ölü için işte bunu artık bir yol edinmişler. Ticari bir yol e, meşhur büyük cenaze evlerinde bakın oraların imamları çok daha lüks bir şey içerisindedir. Geçim kaynakları bu çünkü. İnsanları bidatlara karşı uyarır mı artık böyle imamlar, böyle hocalar? Para kaynakları, dünyaları buradan dönüyor. Dese ki kardeşim bu bidat böyle bir şey olmaz. Bindi dalı keser. Çünkü onlar dünyayı istiyor. Ebu Said el-Hudri radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Benim için sizin hakkınızda Mesih-i Deccal'den daha korkunç olanı haber vereyim mi? O kıyamet zamanı gelecek olan Mesih-i Deccal'den, o büyük Deccal'den daha terkelli, daha korkunç olan. Sizin hakkınızda daha çok korkuyorum ondan diyor. Çünkü ashabı biliyor ki Allah Resulü hayattaki o gelmeyecek, Deccal çıkmayacak. Eğer çıkarsa onlara karşı ben sizi savunurum diyor. Bir güvence olur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra kıyamet gününe kadar artık herkesin bir deccal ile karşılaşma riski var. E, bu korkunç bir şey. Ama ashab için diyor ki ben aranızda olduğum sürece deccal'den daha fazla bir şeyden korkuyorum. Ne o? Gizli şirkdir ki bu kişinin namaza kalktığı zaman bir kimsenin görebileceği yerde namazını süslemesidir. Yani yalnızken önemsemeyip de en az bir kimsenin görebileceği bir yerde onun için süsleme bir nevi. Yani sen mesela tadil erkanı şunu bunu yalnız başlarken öyle yapmıyorsun. Ama birisi varken birisi görürken özenle kılıyorsun. Buna gizli şirk diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da i̇bn Mace Maci Hasem-i rivayet etmiştir. İşte bu gizli şirk gizli olduğu sürece kişi farkında olmadığı sürece küçük şirktir dinden çıkarmaz bilinçli bir şekilde yaparsa yani kalbinin kastıyla yaparsa bu kasıtsız yapar insan bazen bunu yani yaptığı amel nereye varacağını düşünemeden yapar ama kasıtlı olarak yani Allah için halis kılma Allah için bir pay tamamen kaldırır tıpkı şeyin yaptığı gibi az önce geçti ya münafıklar yalnızken belki hiç kılmaz yalnızken böyle bir adam namaz da kılmaz ama insanların yanında namaz kılar işte bu kasıtlı olarak olduğu zaman artık büyük şirktir. Allah korusun. i̇bn Abbas radıyallahu bir adam dedi ki, Ey Allah'ın Resulü ben Allah'ın veçini dileyerek, yani rızasını dileyerek bir bağışta bulunuyorum. Aynı zamanda hemşehrilerimin de bunu görmelerini istiyorum. Bağışta bulunuyorum. Allah rızası için bağışta bulunuyorum ama. Fakat bu yaptığım bağışı şu yakınlarımda görsün, köylülerim de görsün. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şu ayetininceye kadar cevap vermedi. Suresi 110. Ayet. Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, onunla karşılaşmayı bekliyorsa, buna iman ediyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiç kimseye ortak koşmasın. Bakın amellerin kabulünde iki şartı bu ayet içeriyor. Salih amel işlesin, sünnete ugun, düzgün amel etsin. Kafasına göre değil de Allah'ın istediği şekilde yapsın ve ona ibadette hiç kimseye ortak koşmasın. Evet, bunu hakim rivayet etmiştir. Mahmud bin Lebit radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Ey insanlar sizleri gizli şirkten sakındırırım buyurdu. Dediler ki Ey Allah'ın Resulü gizli şirk nedir? Kişi kalkar ve namaz kılar. İnsanların kendisini görmelerinden dolayı da namazını süslemeye çalışır. İşte bu gizli şirktir. Bunu İbn Huzeyme ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Ebu Said radiyallahu anh'den Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Rabbimiz baldırını açar. Her mümin erkek ve mümine kadın ona secde ederler. Bu kıyamet günündeki ahval. Kalem suresinde anlatılan durum. O gün sağlıktan yani baldırdan açılır, incikten açılır. Allah Azze ve Celle'nin baldırı açılır. Keyfiyetini bilmediğimiz. Ve o zaman iman edenler secdeye kapanırlar. Ama kimler bakın şimdi. Sadece dünyadayken gösteriş ve duyurma olsun diye secde edenler kalır. Bunlar secde edemezler yani. Bunun üzerine secde etmeye kalkarlar da Secdeye gidememeler için sırtları tek bir tabakaya çevrilir. Yani tahta gibi olur da bunlar secdeye gidemezler. Niye? Çünkü dünyadayken bunlar gösteriş için, duyurma için namaz kılıyorlardı. Namaz kılmayanı düşünün. Onlar burada değil zaten. Yani iman edenler safında değiller. Burada münafıklar da var. Yani İslam ehli içerisinde. Dünyada Müslüman hükmünde olanlar. İşte Rahman'ın baldırı açıldığı zaman iman eden erkek ve kadınlar Dünyada eğer ihlas ile bunu yaptılarsa Bu secdeye muvaffak olacaklar Ama rüya ile gösteriş için Bunu yapanlar ise buna muvaffak olamayacak Sırtları tabaka gibi olacak Bir rivayette sırtları üzerine devrilecekler Bir rivayette yüzleri üstlerine kapalı, kapaklanacaklar Ama secdeye muvaffak olamayacaklar buyruluyor. Bunu Bukhari rivayet etmiştir Müslümin lafzı şöyle İster takvasından yani takva, ihlas ister rüya için olsun. Dünyada secde edenlerden hiçbir kalmaksızın Allah'ın her birinin sırtını tek bir tabaka, Allah her birinin sırtını tek bir tabaka haline getirecek. Her secde etmek isteyen kafası üzerine düşecek. Evet. Bunu evet, Müslim rivayet ediyor. Bir Ebu Hüreyre'nin şu rivayetiyle bu konuyu bitirelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kim mescide bir şey için gelirse onun nasibi O'dur. Bunu Hasan bir ile Ebu Davud rivayet etmiştir. Kim mescide bir şey için gelirse onun nasibi O'dur. Yani hangi şey için geliyorsun mescide? Niyetin ne? Kardeşlerini görmek mi? İbadet etmek mi? İlmini artırmak mı? Yoksa rüya mı? Gösteriş mi? Dünya mı? Kim e, hangi gaye geliyorsa onun nasibi O'dur buyuruyor. Yani mescide geliş, Allah yolunda cihada denk görülen, hadis-i şerifte böyle ifade edilen bir şey. Mescide yürüyüşler Allah yolunda yürüyüştür. Yani Allah yolunda ayağı tozlananlardandır mescide gelende. Bir şey öğrenmek, bir hayır öğrenmek veya öğretmek için şu mescidimize gelen Allah yolunda cihad eden gibidir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kişi bunu bilir, bunun için gelir veya diğer bir hadiste, yani amellerde niyetin ve Allah Azze ve Celle'den ihtisabın önemine işarettir aslında bu hadis. Allah'ın zikredildiği bir meclise yani bir ilim meclisine. İnsanlar günahlarıyla gelir, dağlar gibi günahıyla gelir de o meclisten kalkmadan bir münadi, meleklerden bir münadi şöyle seslenir. Müjdelenin ey meclis halkı, Rahman Allah Azze ve Celle sizin kötülüklerinizi iyiliklere çevirdi. Şimdi insan bunu talep eder, buna niyet eder gelirse... Onun nasibi o olur Allah'ın izniyle. O zaman niyetlerimizi güzelleştirmek, Allah Azze ve Celle'den ihtisapta bulmak. Ya Rabbi ben mescide böyle körü körüne ne için geldiğimi bilmeden gelmeyeyim de, gaflet ile değil de ben bilerek geleyim. Senin yolunda, senin rızan için, ilim öğrenmek için veya öğretmek için geleyim. Her gelişinde bu niyeti gözetmek zorundasın. Çünkü innema likulli imri maneva. Her kişi için ancak niyet ettiği şey vardır buyruluyor hadiste. Bir mescide gelişinde bu niyetin vardı, ikinci de yoktu, ikinci de o ilk gelişinde alırsın. Üçüncüde geldin, niyetini muhafaza ettin, ecrini alırsın. Dördüncüde geldin, riya karıştı, batırdın. Yani o yüzden niyetlerin muhafazası önemli. Her kim bu mescitte bir şey için gelirse onun nasibi odur. Allah izin verirse, kibirlenenler kafirlere benzer. Başlığıyla bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah ve estağfiruke ve töbüleke